Merhaba, bugün size Heybeli adadan sesleniyorum. Jane Goodall, Bill McKibben ve Jim Hansen'ın katıldığı Halk Zirvesi'ne katılıyorum. Ve etik ile çevre ilişkisinin önemi ve dünyamızın çevre sorunları ve çözümleri tartışılıyor. Kömür santrallerinin onlarcasının planlandığı ve mevcut toplam kapasitenin yaklaşık 10.6 gigawata ulaştığı Türkiye'de temiz bir enerji geleceği inşa etmek için bir ağ oluşturma adımları atıldı. Ülke çapındaki dağınık hareketleri bir araya toplamak amacıyla Greenpeace'in öncülüğünde Ankara'da düzenlenen çalıştayda 17 temsilci buluştu. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, kömürlü termik santrallere karşı mücadele eden yerel grupların birbirleriyle bağlantısını sağlamak amacıyla mevcut ya da planlanan santrallerin bulunduğu Zonguldak, Bartın, Gerze, Karadeniz bölgesi, Adana, Foça ve Yalova'dan temsilcilerin yerel deneyimlerini paylaştıklarını söyledi. Aksoğan, çevre savunmasını bilen Avukat Gökhan Can Doğan tarafından yazılan Yaşamı Savunmak, Yerel Mücadeleler için Yasal Rehber Kitabı'nın da burada dağıtıldığını belirtti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre Rio Artı 20 sonuç belgesi üzerinde yapılan müzakerelerin son gününde teşvik edici ve cesaret verici gelişmeler elde edildi. Rio Artı 20 Genel Sekreteri Shah Zukang, gruplara ayrılarak çalışan müzakerecilerin metnin %37'si üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Çözüme ulaşmamış konular arasında 20 yıl önce Rio zirvesinde ortaya konan teknoloji transferi, gelişmekte olan ülkeler için finansman sağlanması ve kapasite arttırımı gibi bazı kararların yeniden gözden geçirmesi var. Sonuç belgesi 20-22 Haziran tarihlerinde üst düzey katılımla yapılacak olan zirvede üye ülkelere sunulacak. Bush'un 1992'deki tavrından sonra Obama'nın Rio artı 20'ye katılmaması ise aktivist gruplar tarafından bir kayıp olarak görülmüyor. Rio'da 1992 yılında düzenlenen Dünya Zirvesi'ne son anda katılan ve sera gazı salımlarından kirliliğe dünyadaki en ağır çevre sorunlarından sorumlu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin görünmesine karşı ülkesini savunan bir konuşma yapan Bush, 7 dakikalık konuşmada özür dilemeye gelmediğini ve bazen liderliğin yalnız kalmak olduğunu söylemişti. Bush gibi seçim hazırlığında olan Obama, Rio Artı 20'ye katılmayacağını açıklayarak Birleşmiş Milletleri hayal kırıklığına uğrattı. Rio artı 20 müzakerelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadarki duruşu ve iklim değişikliği görüşmelerindeki tavrı göz önüne alındığında Obama'nın zirveye katılmıyor oluşu esasında olumlu bir gelişme olarak niteleniyor. Turmepa sayılarla dünyada denizlerin durumunu ortaya koydu. Buna göre dünyada 20 saniyede bir çocuk su ile ilgili hastalıklar nedeniyle ölüyor. Yılda 2 milyon ton atık ise dünya su kaynaklarına deşarj ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde atık suların yaklaşık %90'ı arıtılmadan nehirlere, göllere ve okyanuslara boşaltılıyor. Şehirlerde yaşayan nüfusun yarısı ise etkili ve sürdürülebilir bir altyapı ve atık su yönetiminden yoksun. 33 megakentten 21'i hassas ekosistemlerin risk altında olduğu kıyı şeridinde. Dünya genelinde 9 milyon insan güvenli içme suyuna ulaşamıyor. Kıyı sularındaki ve derin okyanuslardaki kirliliğin %80'inden fazlası ise Karasal aktivitelerden kaynaklanıyorum. Tema Vakfı, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sekreterisi önderliğinde dünyada ilk kez verilen Land for Life ödülüne layık bulundu. Tema ödüle 20 yılda toprakları koruyan, mera ve toprak yasalarının hazırlanmasında ve yasalaşmasında üstlendiği aktif rol, savunucuk çalışmaları kapsamında öncelikli olarak tarım ve orman alanlarının korunmasına adına açtığı ve müdahil olduğu 152 davanın 79'unu kazanması, Uyguladığı örnek nitelikteki kırsal kalkınma projeleri 10 milyon aşkın fidan dikilmesini ve 690 milyon meşe tohumu ekilmesini sağlaması ile ülke genelinde 450 bine aşkın gönüllüye ulaşması sonucunda layık bulundu. Ödül töreni Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sekreteriyası'nın UNCCD tarafından Aralık ayında Katar'da düzenlenen toplantısında yapılacak. Burada ödülü alacak tema çok çok kutluyoruz. Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu üyelerinin açtığı iki dava hakkında Ordu İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Platform adına açıklama yapan Coşkun Özbucak, kazanılan davalarla bir HES'in durdurulduğunu, bir de Karabüz'de bulunan Maden Arıtma Tesisinin Melet Irmağını artık kirletemeyeceğine dair karar olduğu söyledi. Özbucak, platform olarak halkla birlikte hem hukuksal hem de meşru direnme hakkını kullandıklarını halkın HES'leri engelleme konusundaki dava açma taleplerini karşılayarak ortak davrandıklarını vurguladı. Nükleer karşıtı Platform, NKP'nin Mersin'de yapılan kongresine İstanbul, Adana, Mersin, Denizli, Antalya, Samsun, NKP il teşkilatları katıldı. Kongrede hükümetin nükleer inadına karşın nükleer santral yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı. Herkese nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.